Kent'in tozuna hoş geldiniz. Bugün sanat, mekan, kent ilişkisine değineceğiz. Sanatın mekanı şekillendirmede, dolayısıyla kenti şekillendirmedeki rolünü tartışmaya açacağız. Evet, konuklarımız var. Kamusal Sanat Laboratuvarı ya da kısaca KSL'yi temsil eden sevgili Ezgi Bakçay, Eser Yağcı... Ve Niyazi Selçuk bugün bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kısaca konuklarımı tanıtmak istiyorum. Ezgi Bakçay, Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde doktora yapıyor. Aynı zamanda Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde öğretim görevlisi. Kültür endüstrileri, kamusal alan, kent, sanat, siyaset ve protesto biçimleri üzerinde çalışıyor. 5 yıldır toplumun şehircilik hareketi İmeci ile de birlikte. Eser Yağcı Yüksek Mimar, Mimar Sinan Üniversitesi'nde mimarlık bölümünde ifade aracı olarak mekan başlıklı doktora çalışmasını sürdürüyor. Portsmouth Üniversitesi'nde kültür mirası teorisi ve pratikleri üzerine araştırma yaptı. Gönüllü olarak Mimarlar Odası ve kentsel hareketlere destek veriyor. Ve Niyazi Selçuk, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Fotoğraf Ana Sanat Dalı mezunu. 2003 yılında İsveç Gotlands Art School Kültürel Köprü Projesi'ne katıldı. Yüksek lisansını Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler İnstitüsü Sinema TV bölümünde tamamladı. Test konusu gözetlenen toplum psikolojisi, MOBESA kameraları inceledi. Çeşitli sergilere katıldı, Sanatla eğitmenliği yapıyor. Sorularıma gelmeden kısaca kent hakkına değinmek istiyorum. Hep kent hakkı diyoruz başından beri programın. Ünlü Marksist sosyolog ve filozof Henri Lefebvre, geleneksel kenti, toplumsal ve siyasi yaşamın, refahın, bilginin ve sanatın odak noktası kabul ederek bir sanat eseri, övür olarak yorumlamıştır. Ancak siyasi, sosyal ve kültürel merkezler olarak kentlerin kullanım değerlerinin değişim değeri tarafından yok edildiğini, böylece sanat eseri olarak kentin de tahrip edildiğini öne sürer. Bugünün neoliberal kentinden bakarsak ki birkaç programdır bu kenti inceliyoruz. Bu kentsel düzende, bu neoliberal düzende planlama pratiklerinin değiştiğini, etkileşimin kentte yaşayanların talep ve arzuları yerine meta ve sermaye akışlarına göre yürütülmekte olduğunu görüyoruz. Ve kentin fiziki ve toplumsal formu da giderek artan bir şekilde küresel sermaye tarafından tayin edilmektedir. Böylece koskocaman bir metaya dönüştürülen kent artık yaşanan, yaşanabilir bir kent değil. Kent değişim değeriyle öne çıkıyor. Kent hakkımız yani kentin, kentsel mekanın üretimi, yeniden üretimi ve şekillendirilmesi üzerindeki söz hakkımız elimizden alınıyor. Yaşanabilir değil, tüketilen mekanlarla dolu bir kentteyiz. KSL olarak siz de bir araya gelişinizi şöyle anlatıyorsunuz. Üyelerinin çoğunluğu sanat ve tasarım alanlarından gelen bir grubuz. Fakat bizi bir araya getiren kimliklerimiz değil, kültürün ve sanatın tüm anlamını kaybedip kentleri pazarlamanın birer aracı olarak kullanılmaya başlanmasıdır. Sizin çıkış noktanız da aslında tam burası. Bu yitirmek yitirdiğimiz kent hakkının geri alınması, bu gidişata karşı kentin, Löfebrin deyimiyle sanat eserinin tahrip edilmesine karşı başka bir sanat, dolayısıyla başka bir kent diyorsunuz. Ben hemen sormak istiyorum. Nasıl bir sanat, nasıl bir kent? Öncelikle bize göre bir sanat tanımından başlamak gerekiyor. Sanatın ne olduğu sorusu üzerinden başlamak gerekiyor. Bize göre sanat yaşamın çeşitliliği ve akışı içinde üretilen diğer estetik kültürün ürünlerinden farklı bir şey değil. Farklı bir ayrıcalıklı bir noktada durmuyor. Gündelik hayatın içerisinde insan kendi hayatı sürecinde sanat eseri olarak kabul edilmese bile estetik nitelikleriyle ön plana çıkan pek çok ürün veriyor. Hayatın kendisi özellikle gündelik hayatın içerisinde direniş stratejileri, iktidarı şekillendirmeye çalıştığı hayatta var olmaya çalışırken insanlar küçük küçük de olsa sürekli yeni stratejilerle yeni yaşam alanları açarak mekan üzerinde ya da zamanı Farklı şekillerde kullanarak estetik değerler yaratabiliyorlar. Bizim dolayısıyla estetikten kastımız mekanla, insanla, çevreyle kurulan duyusal ilişki. Dolayısıyla kentle kurulan ilişki de estetiktir bütünüyle. Çünkü estetik öncelikle duyu ve bedenden, estetik derken bedenden ve duyulardan söz ediyoruz. Bugünün kentlerinde ise bu estetik ilişki e, tahrip olmuş durumda ve estetik ilişkinin e, niteliği, Sadece kent mekanlı fizikselliğiyle değil aynı zamanda hukuksal ilişkilerde insanın insanla ilişkisini insanın doğayla ilişkisindeki tahribatı da geçiriyor. Dolayısıyla sanatın ve siyasetin bu bağlamda ciddi bir bağ olduğunu düşünüyoruz. Temelde sanat ve siyaset de kentsel mekanla insanla ve doğayla kurulan duygusal ilişkiyi değiştirme meselesi Hı. üzerinde çalışır. Dolayısıyla da aslında üretilen her estetik, kamusal alanda üretilen her estetik ürün aynı zamanda siyasidir. Ve siyaset alanında iktidarın çekillendirmeye çalıştığı hayatta mücadeleye girer. Yaratıcılık da biraz buradadır bize göre. Dolayısıyla biz sanatı sadece sanat kurumunun bir ürünü olarak görmüyoruz. Böylece de yaratıcılığı bir anlamda ederek ticaretleşen sanat kurumlarından özgürleştirmeyi hedefliyoruz. Biraz da işlerimiz e, üzerinden konuşursak sanırım... Ne demek istediğimi daha iyi evet, anlayabileceğiz. Evet. Nasıl nasıl bir sanat diye kamusal alan devamlı bir mücadeledir diyorsunuz bildiğinizde. Evet. Evet. evet. Nasıl bir mücadele? Şöyle bir mücadele. Kamusal alan aslında e, yani kamusal alana yönelik çok çeşitli tanımlar var ve bu tanımlarla tanımlarla ilgili bir uzlaşmaya varılmış durumda değil. Ama bizim kabulümüze göre kamusal alan e, kolektif bir uzam yani herkesin eşitlendiği o kentin misafiriyle Konuklarıyla, yabancısıyla, bütün yaşayanlarıyla hiçbir sınıfsal ayrım olmadan bütün statülerin eşitlendiği kolektif uzan. Dolayısıyla aslında gündelik yaşamın eğilimleri, tüketim eğilimleri dışında bu uzamda ya da bu alanda aslında insanlar gerçek duşa vurumlarını özgürce ifade edebiliyorlar. Bu anlamda biz çok daha anlamlı buluyoruz. O yüzden kamusal alanda sanatlıyoruz. Bir eklemek istediğim tabii, bir şey var. Kamusal alan bir kere bir uzlaşı tabii. alanı olmaktan farklı biçimde bir çatışma alanı tabii. olarak <gülüyor> e, algılanıyor kasayla içerisinde. Dolayısıyla da sürekli yeniden üretilmesi, Hı -hı. yeniden Hı -hı. yaratılması gereken bir alan. Yaratıcılık da işte tam bu noktada devreye giriyor. Eğer siz kamusal alanın verili tanımı üzerinden bir hayat kurmaya çalışırsanız, e, boyun eğmekten başka çareniz yok. İktidarın biçimlendirdiği hayatı kabul eder. Ona uyum sağlarsınız. Hı -hı. Fakat eğer kamusal alanı bir çatışma ve yaratıcılık alanı Olarak görürseniz hı hı. Her gün bir daha nasıl yaşadığınızı, kimlerle nasıl ilişki kurduğunuzu ne tür haklara sahip olduğunuzu düşünmek ve kendinizi ifade etmek için yeni yöntemler geliştirmek zorunda kalırsınız. Bizce yaratıcılık tam da bu nedenle kamusal alanı ele geçirmek hatta belki de yeniden inşa etmek demek. Evet, iktidara karşı, onun e, kamusal alana yayılışına karşı belki de. E, evet, bilgiler. Yine bloğunuzdan ben bir cümle geçmek istiyorum. İstanbul tarihi boyunca bir kültür merkezi olmuştu. Artık içinde galerisi de olan bir alışveriş merkezine dönüşüyor. Bizler burada imge, deneyim, haz ve eğlence üreten yaşam tüccarları olmayı reddediyoruz diyerek başka bir sanatın. ...yolunu açıyorsunuz. Şimdi aslında hep bu... ...marka kent yaratma gayretlerinin... ...ardında yeni endüstriler... ...işte ne var? Kültür endüstrilerinin rolünü görüyoruz. Yaratıcı endüstriler bugün... ...bunlar pazarlanmakta. Sanat artık metalaşıp... ...sermayenin hizmetinde... ...pazarlanmakta. Siz burada başka bir... ...sanatı da... ...ortaya koyuyorsunuz ve kamusal... ...alanında doldurarak. Mesela işte ben aklıma... ...hemen gelen kent hareketlerinin... ...ilk etkinliğindeki bu çarpana... Orada aynı zamanda kamusal alanı doldurup kam bir şey inşa etmek. Kamusal alanda yolu kesişenle, ötekiyle, herkesle de bir birliktelik inşa. Böyle bir demokratik, böyle, doğru mu düşünüyorum? Çarpan'a nedir? Neydi amacınız çarpanada? Çarpan'a geleneksel bir dokuma bi biçimi aslında. Ee, bu e, küçük bir dokuma e, Hı -hı. çeşidiyken biz bunu insan boyutunda... E, yeniden tasarlayıp bunu e, kent hareketlerinin o eyleminde meydana getirip hı hı. insanlarla birlikte beraber bir şey yapmanın, kolektif çalışmanın hı hı. ve birlikte bir mücadelenin insanlara bir şeyler kazandıracağını anlatabilecek aslında e, geleneksel olan bir şeyi yeniden yaşamın içine hı hı. daha farklı bir şekilde getirerek e, onu deneyimlemeyi amaçlamıştık insanlarla. Ee, sanatın hani bu, buluşturucu bir yanı var. Yani işte sanatımız temelde işte bu dört duvar arasına hapsedilmesi ve bunun üzerinden de e, bir kentin pazarlanmasına karşı Hı -hı. olduğumuz için hani farklı alanları tercih ediyoruz. Ee, ayrıca bir de tabii metafor olarak yani çarpana primitif bir dokuma aracı ama bu primitif dokuma aracı interaktif ve etkileşimli Hı -hı. çoğu kullanıma okuduğu zaman o bağları ören yani o primitif aracın e, ördüğü bağ ve doku aslında kentte yüzyıllardan beri o çeşitliliklerin Hı -hı. örmüş Hı -hı. olduğu dokuların e, bir anda kesilip atılması yani kentsel dönüşüme de Hı -hı. aynı zamanda gönderme Hı -hı. yapıyordu. Bu anlamda da çok anlamlı bulduğumuz bir işti. Böyle yapılan dokumada da oluşturulan ip çok güçlü bir ip ve bu Anadolu'da yıllarca Hı -hı. kullanılmış bir ip. Yani bu aynı zamanda hani birlikte hareket ettiğiniz zaman büyük bir güç Hı -hı. olabilirsiniz Hı -hı. ve hakkınızı gerçekten... Ee, alabilirsiniz. Biraz da böyle bir mesaj <gülüyor> vermek. Evet yani toplumsal evet. hareketlerde uzun zamandan beri yeniden doğan belki 60'lardan sonra yeniden e, alevlenen bu estetik politik eylemlilik biçimlerinin belki örneklerinden bir tanesi pek çok başka örnek de var. Bunu yapan, üreten e, her zaman sanatçılar da olmayabilir. Önemli olan sadece o alanda bir araya gelen insanların enerjisini, gücünü ve inancını somutlayabilmek o, o duysal e, anı belki de bir vücut o anın vücut bulacağı bir nesne tasarlayabilmek ya da bir deneyim örgütlemek. Bunlardan bir tanesiydi galiba her şeyden önemlisi de biz burada bir sanat nesnesi yaratmıyoruz. Bir süreç, evet, bir deneyim, evet. E, evet. bir an yaratıyoruz. O yüzden de sizin Lefebvre le başlamış olmanız <gülüyor> e, ayrıca güzel oldu bizim için. Bildiğiniz gibi Lefebvre sitüasyonist enternasyonalde içerisinde bunun evet. onu kuramcılarından bir tanesi ve hem kente dair söyledikleri hem sanata dair söyledikleri bizim için önemlidir evet. ve evet. an yaratmak ...galiba sanatın bugün Hı -hı. geldiği en önemli noktalardan biri. Kentsel hareketleri kendi sahası, çalışma sahası olarak görmesi de zaten... Hı -hı. Evet, etkileyip Etk kendi evet. de etkilenerek... Belki evet. bir noktayı daha söylemekte fayda var... Ee, Kendimizden bahsetmek açısından kamusal sanat Laboratuvarı hiçbir zaman tek başına hareket edecek bir sanat kurul, grubu olarak kurulmadı. Başından itibaren biz yerimizi toplumsal hareketlerin ortasında, yanında, arkasında olarak tanımladık. Bizim üreteceğimiz şeyin hareketlerden bağımsız olarak etkisinin güçlü olabileceğine tam olarak inanmıyoruz. Önemli olan şey aslında uzun zamandır belki bütün dünyada hissedilen bir çeşit temsil krizinin, yani siyasi fikrin üretildikten sonra temsil edilmesi, düşüncenin temsil edilmesi hem bilimde hem sanatta hem de siyasette bize bu bizi bu noktaya getirdi. Bu temsil krizinin aşılması için belki de en çok sanatçıların ya da sanatın yöntemlerinin, estetik metotların önemli olduğunu düşünüyoruz. O yüzden de bir araya geldik ve hareketlerle birlikte çalışıyoruz. Evet aynı zamanda sahadasınız da. Evet. Ee, yani hareketlerle birliktesiniz ama mahallelerde de yer alarak değil mi? Bire evet. bir evet, sahada evet. da çalışıyorsunuz. Öte yandan başka bir sanat da var bu kentte tabii devam eden. Hı hı. İşte festivaller, piyaneller, evet. özel müzeler. E, Sibel Yardımcı'dan bir alıntı yapmak istiyorum. Biyenerle ilgili çok güzel bir kitabı var. İstanbul hem Bienel'in sahnesi ve reklam panosu hem de tarihi ve kültürü tekrar tekrar işlenen bir pazarlama malzemesidir diyor. İşte Avrupa Kültür Başkenti 2010 yine İstanbul'u bir pazarlama malzemesiydi. Harvi kentlere birer karnaval maskisi giydiriliyor diyor. Ve bu süreçte sanatın yetişi, metalaşması, sermayenin aracı olması... Şimdi ben bu sabah gazetelere bakarken birden gözüme takıldı. Mesela Zorlu Center bugün Ay'a İrini'deki müzik etkinliğinin, sanat etkinliğinin sponsoru. Şimdi şeyi nerede kuracağımızı şaşırmış haldeyiz. Yani sanat nerede, sermaye nerede? Tabii de Zorlu Center'ın orada sponsor olması veya kimilerinin bir yan elin sponsoru olması bir de aklama mekanizması değil mi? Oral olarak da işliyor. İşte... E Buradan bu metalaşmaya karşı sizin bir çok müthiş performansınız oldu. Ee, sanat işletmesinin herhangi bir işletmeden farkı yok aslında. Sadece ürün olarak sanat yapıtları var demişti Oya İczacıbaşı. Bir de e, e, müzedeki sansüre karşı da evet, bu müzecinin çantası performansı. Bu neydi? Nasıl çıktı? Müzecinin çantası e, aslında bir müze işgali Fikriyle başlamıştı kendi içimizde tartışma. Bir müze işgal etmek e, bu Wall Street işgal et ekibinin müzeleri işgal et versiyonu oluşmuştu. O zamanlar kendi içimizde tartışıyorduk bunu. Hani bizim de bu ülkede böyle bir şey yapmamız gerekiyor. Hani nasıl yapabiliriz üzerine konuşurken. E, geçen zaman içinde müze çok ilginç bir yani biz müzeye karar vermemiştik. Sadece böyle bir eylemliliğe karar vermiştik bir performansa. Ee, bu Bihayon adlı sanatçının işinin sansüre uğramasıyla başladı her şey. O iş sansüre uğradığında e, daha sonrasında hani bu işin kısaca sürecini şöyle anlatayım. Müze, müze bir müzayede düzenliyor her yıl e, ve bir gala yapıyor. Burada bir müzayede de e, kapalı bir müzayede ciddi paralar toplanıyor. Bunlar da eğitim projelerine harcanıyor deniliyor. E, müzenin e, eğitim projeleri içinde ama koleksiyoner eğitimi de var mesela ve o koleksiyoneri eğitmek için e, sanatçının işini istiyor ve bunu bağış olarak istiyor ve bunu isteyen bir müze. Müze zaten tartışmalı yerde duran bir müze Hı -hı. ayrıca. Hı -hı. Neden tartışmalı yerde duruyor? Çünkü kamusal alan dediğimiz bir alanın içinde yer alan bir müze. Denizcilik işletmelerine ait Hı -hı. ve nasıl Hı -hı. verildiği halen ortada olmayan bir Bina var ve bu binanın içindeki restoranından kafesine her şeyle bir müze oluşturmuş. Ve bu müze apar topar oluşturulmuş bir müze. Danışma kurulunda iktidar üyeleri, Egemen Bağış, Büyükşehir Belediye Başkanı, Kadir Topbaş gibi insanlar da yer almaktan. Müze baştan sona tartışmalı bir alanda duruyor. Ekstradan bir de bir sanatçıdan Bağış iş istiyor. İşini sonrasında beğenmiyorlar çünkü iktidar koltuğu yapıyor sanatçı ve bunun üzerinde bir e, koltuk var, oturak var, <gülüyor> lazımlık var diyelim. Ve bunu kaldır diyorlar. İşte sanatçı ben bunu kaldırmam çünkü benim işimin özü budur diyor. O zaman bezle örtelim öyle satmaya çalışalım diyor. Bunun üzerine ben işimi öyle de sergilensin istemiyorum diyor. Onun üzerine tavrını koyuyor ve ben işimi çekiyorum diyor. Bu basına yansıyor ve bunun üzerine ani bir acil bir toplantı yapılıyor. Türkiye'deki plastik hı hı, sanatlarda hı. özellikle güncel sanatla üretim yapan insanlar ve bu ciddi bir şekilde tartışıldı hı hı, orada. Hı hı. Ve sonuçta bu aslında her yerde sanatçıların başına gelen şeylerdi. Bu konuşmalarda daha çok ortaya çıktı çünkü herkes benzer şeyler bir yerlerde yaşıyordu. Bunun temel sebebi ne? İşte kültür ve sanatı bir pazara dönüştürmeye başlayan hı. holdingler sanatla ilgili uğraştıkları ya da yatırım yapmayı düşündükleri alanlarda da yatırım yaptıkları alanlarda da e, şirket mantığını kurmaya başladılar. Yani onun işte e, küratörü Levent Çalıkoğlu şey gibi davranıyor orada. Onun CEO'su gibi. Yani patron emir Hı -hı. veriyor o da onun üzerine biz bu işi almıyoruz. Siz zaten e, bir müze olarak sanatçıdan eser dileniyorsunuz, o pozisyondasınız sonrasında da biz sizin işi beğenmedik almıyoruz diyorsunuz. Normalde müzenin kuruluş veya dünya üzerindeki örneklerine baktığımızda müze sanatçıyı destekleyen bir şeyken bizde müze sanatçıdan destek bekleyen bir konumda ve. Müze aslında para harcamak için kurulan kurumlarken bizde üzerine nasıl rant edebilirim, nasıl para kazanabilirim'e dönüşmüş bir müze. Bunun üzerine o müzecinin çantası tasarlandı. Hmm. Dijital bir çantaydı. Neydi o? Evet o çok enteresan bir çantaydı. Ee, bir James Bond tipi çanta hmm. ve o çantanın ortasına bir pencere açıldı. Oraya bir iPad yerleştirildi ve hmm. müzedekiz. La la la insan adımları adlı serginin açılışında o çantayla gezildi. 40 dakika boyunca e, kimse olayı algılayamadı. Hani bu bir serginin parçası mı işte yoksa bir Orada şey yazıyordu ama değil mi? Müessesemiz Klimalı. Evet müessesemiz Klimalıdır yazıyor ve bu İstanbul Modern'in Logo. logosunun aynı evet. yazı karakterleri ve renk ve tipografi olarak aynısı tasarlanmıştı. İlk baktıklarında insanlar İstanbul Modern görüyorlar sonra orada başka bir şey yazıyor yanaşıyorlar. Çünkü bir de dijital bir çanta yürüyor insanların çok dikkatini çekiyor. Güvenlik gelip hani bu nedir efendim? Ben serginin parçası hı hı. dedim sonra gitti ya, 10 dakika sonra güvenlik amiri geldi ki onun haberi var e, muhtemel ki gelip bu nedir efendim dedi yine ben e, serginin <gülüyor> parçası dedim ondan sonra e, e, serginin parçası demedim pardon bu kişisel çantanın bir problem var dedim yok dedi gitti ama ardından 3 <gülüyor> tane bodyguard gibi e, güvenlik peşime takıldı sergi boyunca beraber gezdik ben nereye gidersem arkadan anonslar geçildi. E, neticede hani biz orada özünde o müzenin tartışmalı halini biraz. Ama orada bir de bir bir şey okut değil mi? Bu şey çıktı. Evet. E... E, ne diyorduk? QR kod deniliyor. Türkçesi de kare kod. Hı -hı. O kare kod yeni nesil telefonlarla okuttuğunuz zaman direkt bir web sayfasına yönlendiriyor. O web sayfası yani da bizim bu... Kamusal Sanat Laboratuvarı'nın web sayfasıydı. Orada müzecinin çantası bölümüne ulaşıyordu insanlar. Ulaştıklarında o eczaj başının bu ettiği e, lafla evet. karşılaşıyorlardı. Evet. Müze işletmenin evet. herhangi bir Hı -hı. işletmeden Hı -hı. farkı Hı -hı. yoktur. Ürün yerine sanat yapıtı vardır. Biraz daha sanata yaklaşımları Hı -hı. ve zihniyetleri aslında bu temelde. Yani İstanbul... Hı -hı bir an elinde de yaptığımız performansa da aynı durumla karşılanıyor. Çünkü gerçekten sanatla alakaları yok. Yani bu sadece var olan ekonomik sınıftan dolayı bizim burada yer almamız gerekiyor. Evet bir de tabii 12. Bienal var. Orada bir isimsiz mektup performansı kazıma hani bellekten kazınan bir şeyi kazıyarak ortaya çıkıyor. Bir de hani ben onu şey gibi aldım metaforu. Kazanıyor. Hani ne kazanıyoruz? Bu geçmişi hani kaybolanı da kazanıyoruz değil mi? Kazı kazan gibi. o Onu bir kısaca dinleyebilir miyim? Şimdi isimsiz mektup var olan e, Biyanel'in lansman kartları 6 ay piyasada dolaşıyordu zaten. Biz aynı kartın kendisini tekrar tasarladık ve o kartı... ...altına bir mektup gizledik. Kart sadece dört renkten oluşuyordu. Biz gri olanı kopyaladık. Üzerinde ortasında 12. İstanbul Biyaneli ve tarih yazıyordu. Bizimkinin köşesinde ekstradan kazıyınız diye bir şey vardı. Onu dağıtmaya başladık Biyaneli'nin açılışında. Zaten kamusal sanatın ilk çıkış yaptığı performatif eylem... ...performans buydu. İnsanlar kartları aldılar ama olayı algılamadı. Bu kart zaten hani her yerde var. Zaten görmüşlerdi ama sonra köşesinde kazıyınız... <gülüyor> Kazımaya başladılar orada evet, ciddi evet. bir şekilde harıl harıl ve ee, kazıdıkları zaman aslında kazı kazan değil bu kazı kaybet ki kazı kazan değildir hiçbir zaman kazı yanda kazanmaz evet, bu doğru. öyle bir devletin doğru. bir kumarıdır ama kaybedilir <gülüyor> biz burada kazı kaybet neden kaybettiğini gör. Bir tarihle evet. yüzleşme evet. yani <gülüyor> e, Biyanel'in sponsoru olan Koç Holding 15 yıllığına 2007'den beri sponsorluğunu aldı. İlk e, ağır sorusu bizi yaralayan herhalde şeydi insan neyle yaşar? Hani biz bu ülkede bir darbe nesli olarak yetişiyoruz Hı -hı. ve bu adamın e, yazdığı bir teşekkür mektubu var. Bu Holding'in evet. sahibinin Kenan Evren'e 3 Ekim 1980'de yani 12 Eylül darbesinden daha... E, bir ay geçmeden bir ay emirlerle başlayan, emirlerle biten sonu da emrinize amadeyim paşam diye biten bir mektup ve ciddi bir şekilde Biyaneli'nin açılışını hı -hı, sabote hı, hı. etti aslında. Biyaneli'nin açılışından çok o mektup konuşuldu. Hı -hı. Ama kendileri çok ciddi bir strateji uyguladılar. Hiç yokmuş gibi davrandılar. Hı -hı. Hiç konuşmadılar ama şu andaki yeni yapacakları tasarım Biyaneli'ne öyle bir madde koymuşlar ki dışarıdan provoke edecek işlere bile açığız gibisinden. Yani hı -hı. sizi o kendi da... içinizde eritmeye <gülüyor> dair davetleri da, bu var. Bu da yani. güzel taktik. <gülüyor> hani ben hep şey diye Bir sefer öyle demiştim de çok gülmüştü arkadaş Yakında aktivistleri de böyle bir formata sokup kenti pazarlamanın bir şeyi çıkaracaklar diye. Evet e, maalesef vaktimiz dar. E, bu aynı zamanda sanatla birlikte tabii insan hakları aktivizminin de bir birlikte gidişi Hı -hı. dediğiniz gibi. Hı -hı. E, ben bir iki e, eksik kalan cümle ben varsa bir eklemek şey istediğiniz... Söyleyeyim. Bu kültür endüstri endüstrileri mevzusunu sadece müzeler, işte sergilerle ya da büyük sanat etkinlikleriyle değil genel olarak bir kültür politikası meselesi olarak değerlendirmek hı hı hı. gerekiyor bugün artık. Sanat alanının özelleştirmeler sürecinden ayrı değil. Sanatçılar da diğer tüm işçiler gibi güvencesizleştirme, özelleştirme, sendikasızlaştırma hı hı. bütün haklarını kaybedip köleleştirme sürecini yaşıyorlar. O yüzden sanatçılar mesleklerinin büyüsüne kapılıp kendi alanlarının üretiminin etkisi altında kendilerini diğer işlerden farklı hı, görmesinler. Hı. Sonuçta yaşadığımız hep aynı süreç. Dolayısıyla da özel şirketlerin vakıfları ve bunu İKSV gibi e, kurumların devletin boşalttığı alana girip Sermayenin çıkarları doğrultusunda kültür alanında kültür politikalarını belirlemesiyle karşı karşıyayız. Sakın bu hatayı, bir hataya düşüp de onlardan kendi haklarını savunmasını, onları örgütlemesini beklemesinler. Dolayısıyla sanatçı örgütlenmesi olmadan kültür politikalarında sanatçılar köleleştirmeye devam edecekler. Benim buna ek olarak söyleyebileceğim bu örgütlenme Bienal örneğinde olduğu gibi aslında yani hani bu gelecek olan biyenaldeki temanın belirlenmesi de. Bu tür kent hareketlerini, karşı hareketleri beyaz küpün içine hapsetme evet. mantığı. Aslında marka Hı -hı. kent imajının boyunduruğu Hı -hı. altına sokmak gibi bir e, dertleri de evet. aslında uyanmış Öyle. oldu. E, biz KSL olarak hani bizi diğer hareketlerden de yani dünyadaki örneklerinden Hı -hı. de Hı -hı. ayıran e, duruşumuz sanırım bu beyaz küpün içine hiçbir zaman girmeyecek olmamız. Hı -hı. Ee, ben de son olarak tasarım bir elinde Emre Arolat e, bu işi organize eden küratörlerden biri. iki hı hı. E, eş küratörle yürüyecek. E, müsibet diye kendi başlığını açmış ve sizin de aslında evet, hani evet, bizim de ilgilendiğimiz var. alan e, kentsel dönüşümü müsibet olarak tanımlayıp e, var olan şey içinde de, kentsel dönüşümde de en büyük rolü alan şirketin evet, kendisi likör fabrikasını yıkan kendisidir. Evet, evet. Ve yandan, çalışanlarını da ikna etmeye çalışan yine kendisidir evet, özel briefler evet. verip. Öte yandan Fenerbolat Hayvan Sarayı projesine de katılmayan bir isim. Enteresan. Evet, ben de sayfasındaki şeyi gördüm, inceledim. Hakikaten çelişkili. Maalesef kapatmak zorundayız. Ayağınıza sağlık. Teşekkür Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza teşekkür sağlık. evet Bir programı daha kapatırken Adil eşitlikçi yaşanabilir bir kent için kentin tozu üzerinizden eksik olmasın diyoruz. Haftaya buluşmak üzere. Kentin Tozu Kent Hakkı Üzerine Konuşmalar